Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ey evs ve hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız bu işten şimdi vazgeçin. Ya Allah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engelleme ile karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz. Ömer bin Hatta bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. 27. Bölüm Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrip'te akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb, Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık, ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler. Nereye böyle Suheyb? Yesri Bey! ...demek Yesri bekliyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına alırsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp... ...Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın... ...biz de buna göz yumacağız. Öyle mi? Ben pek çoğunuzda ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malını el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum. Sermayeni nasıl kazandın peki? Bizim sayemizde. Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı? Bunu anlamın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok. Öyle mi dersin? Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın. İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız. <gülüyor> Bak, deliklerimizi anlamaya başladın. Ey kureçliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı? Büyük güçler Suheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? <gülüyor> Güldürme beni. Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni. Ha şöyle, bak nasıl anlaştık. Çekilin, önünü açın Suheyb'in de yoluna gitsin. Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi, ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi. Hoş geldin Ebu Bekir. Hoş bulduk Ümmü Ruman. Konuştun mu Resulullah'la? Konuştum. Merak içindeyim. Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi. Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor? Öyle olmasını umuyorum. İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden. İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün. Tamam. Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun. Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir. Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedvede toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leha hariç Haşim oğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi. Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebubekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz. E ne yapmayı teklif ediyorsun? Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil Böyle bir işe kalkışırsan Hepsi toplanıp üstümüze gelir Ve onu kurtarırlar Haklısın bu iyi bir fikir değil Onu Mekke'den sürsek Ve bir daha buraya sokmasak O aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz. Ebu Leyha hep haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması. Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir? Ondan ebediyen kurtulmak. Öldürelim biliyorsun. Nasıl, nasıl olacak? Gitmek bilmeyen bir kan davası oluştu Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır Bunu ben de biliyorum Onun için bir çözümüm var Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek Hepimize karşı duramazlar ya İyi fikir Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır. Tebrikli. Bu iyi bir fikir. En çözüm bu. Evet, mantıklı. Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ebu Bekir Resulullah geldi Hayırdır inşallah Bu saatte gelmezdi hiç Kötü bir şey yoktur inşallah Boş geldiniz ya Resulallah Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekirle selamlaştıktan sonra Seninle özel olarak konuşmak istiyorum Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar Dedi. Ya Resulallah İçeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu? Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi deyip müşriklerin planlarından bahsetti. Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim? Peygamberimiz, evet beraber gideceğiz deyince... Hazreti Ebubekir sevincinden ağlamaya başladı. Ya Resulallah, bunu ümit ediyor Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Uraykıt çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır. Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali bu gece yatağımda yattı. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler, Peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken, Resulullah,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 Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler. Burada ne bekliyorsunuz siz? Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz. Akılsızlar! Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş farkında değilsin Olayız İşte içeride pencereden görünüyor Yatağında yatıyor Az önce yanımdan geçti. Serser. Burada kaç kişiyiz nasıl geçip giderdi Hiçbirimiz görmeyiz Eve girdiğini gördük çıkacağını görmedik Girin bakalım yatakta yatan kim Kaldırın artık Olayın artık o, bu Ali bize tuzak kurmuş. İyi de nasıl çıkacak <gülüyor> Nasıl çıkacak Bu da onun sihirlerinden biri Gafiller kaç kişi bir adamı yakalayamadınız Kaçırdınız elinizden Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi Müşrikleri hayrete düşürmüştü Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri Acilen toplandılar Ve Hazreti Muhammed'in başına Büyük bir ödül koydular onu, diri ya da ölü Mekke'ye getiren, ömrü boyunca rahat edeceği bir sermayeyle ödüllendirilecekti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.